1443, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Amr bin Hazm'la Ebu Musa ve Muaz'ı Yemen'e göndermeleri, evet, Abdullah bin Ebi Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm şöyle anlatıyor, bir gün babam Ebu Bekir bir mektup göstererek, bu mektup Hazreti Peygamberin, kendilerine İslam'ın hükümlerini ve sünneti öğretmek ve zekatlarını toplamak üzere Yemen'e gönderdiği sırada Amr bin Hazm'a vermiş olduğu mektuptur, dedi, mektupta şöyle deniliyordu, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bu mektup Allah ve Rasulü tarafından gelen bir akitnamedir. Ey iman edenler akit, vadlerinizi yerine getiriniz. Ma'at, 5.01 Bu, Allah'ın Rasulü Muhammed'in, Yemen'e gönderdiği sırada Amr bin Hazma, bütün işlerinde takvadan ayrılmaması hususunda yazmış olduğu mektubudur. Şunu biliniz ki Allah Teala iyilik yaparak takvaya sarılanlarla beraberdir. Hazreti Peygamber, Muaz bin Cebel'le, Ebu Musa el-Eşari'yi Yemen'e gönderdi ve kendilerine Yemenlilere Kur'an öğretmeleri emretti